Ağzı Allah'tan Şeytan'ın Rjim'inden. Rabbil 'Alamin. Ve salat ve salam Muhammed ve Allah'ın Aleyhi ve sahbihi Aleyhi ve Sallam'ın dinleyenler, Riyazü's-Salih'in kitabımızın selamlaşma adabı bölümündeyiz. Konuyla ilgili ayetler. Nur suresi ayet 27 Rabbimiz buyuruyor Ey iman edenler Başkalarının evlerine sahiplerinden izin alıp Onlara güzelce selam vermeden girmeyin Bu sizin için içeriye izinsiz girip Ev halkını rahatsız etmekten çok daha iyidir İşte Allah size bu gibi görgü ve edep kurallarını öğretiyor ki Belki düşünüp öğüt alırsınız Nur suresinin 61. ayetinde yine Rabbimiz buyuruyor. Evlere girerken Allah katından bolluk, bereket, sağlık ve esenlik dileğiyle birbirinize selam verin. Nisa suresi ayet 86 Düşman topraklarında bulunduğu halde kendisinin Müslüman olduğunu veya ze karşı barışçıl amaçlar taşıdığını ifade etmek üzere size biri tarafından Esselamu Aleyküm diye selam verildiği veya düşmanlarınız tarafından z barış teklif edildiği zaman siz bu selama ve barış teklifine ondan daha güzeliyle ya da en azından aynen karşılık verin. Zariya suresi ayet 24-25 İbrahim'in o değerli misafirleriyle ilgili ibret verici öyküsü sana anlatılmadı mı? Hani insan suretinde melekler selam vererek onun huzuruna girmişlerdi. O da selam size sanırım buralarda yabancısınız demişti. Konuyla ilgili hadisler Abdullah bin Amr bin El-As radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber Aleyhisselatu vesselama İslam'da kişiye sevap kazandıran en güzel davranış hangisidir diye sordu. Peygamberimiz muhtaçlara, kimsesizlere ve misafirlere yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselatu vesselamın şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah Adem aleyhisselamı yaratınca ona git şu oturan meleklere selam ver ve senin selamına nasıl karşılık vereceklerini iyi dinle. Çünkü onların vereceği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Adem Aleyhisselam meleklere Esselamu Aleykum dedi. Melekler de onun selamına Ve Rahmetullah kelimesini ilave ederek Esselamu Aleyke Ve Rahmetullah diye karşılık verdiler. Bera bin Azib radiyallahu anhuma şöyle diyor. Peygamber Aleyhisselam bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi cenaze merasimine katılmayı, aksıran kişiye yerham hükallah diyerek hayır dilemeyi, zayıfı arka çıkıp mazluma yardım etmeyi, selamı yaygınlaştırmayı ve yemine bağlı kalmayı yahut yemin eden kişiye yeminini yerine getirmesi için yardım etmeyi emretti. Ebu Hureyre radiyallahu an’tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek anlamda iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak güzel bir davranışı size bildireyim mi? Tanıdığınız ve tanımadığınız her mümine selam vererek aranızda selamı yayın. Abdullah bin Selam radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ey insanlar, selamı yayın, yemek yedirin, akrabayı gözetin ve insanlar uykudayken namaz kılın ki böylece huzur ve selamet içinde cennete giresiniz. Übey bin Kab radıyallahu anh'ın oğlu Tufeyl'den rivayet edildiğine göre Kendisi zaman zaman Abdullah bin Ömer radiyallahu yanına uğrar ve onunla birlikte çarşıya çıkardı. Tüfeil diyor ki Abdullah bin Ömer kendisiyle çarşıya çıktığımızda ister bir eskici ister bir esnaf ister bir yoksul olsun uğradığı herkese mutlaka selam verirdi. Bir gün yine Abdullah bin Ömer'in yanına gelmiştim çarşıya gitmek için kendisine eşlik etmemi istedi. Ona çarşıda ne yapacaksın sen alışveriş yapmaz malların fiyatlarını sormaz pazarlıkta bulunmazsın çarşıdaki sohbet yerlerinde de oturmazsın gel şurada oturup birlikte sohbet edelim dedim. Bunun üzerine Abdullah ve hey göbekli biz sadece selam vermek için çarşıya çıkıyor bu yüzden karşılaştığımız herkese selam veriyoruz cevabını verdi fail iri göbekli biri olduğu için Abdullah bin Ömer ona Ebu Batın yani göbekli adam diye hitap etmişti. İmran bin Hussein radıyallahu anhümadan rivayet edildiğine göre bir adam peygamber aleyhisselatu vesselama geldi ve Esselamu aleykum dedi. Resulullah ve aleyküm selam diyerek onun selamına aynı şekilde karşılık verdi. Sonra adam bir kenara geçip oturdu Peygamber bu adam 10 sevap kazandı buyurdu Sonra bir başka kişi geldi ve Esselam Aleykum ve Rahmetullah dedi Peygamberimiz Ve Aleykum Esselam ve Rahmetullah diyerek Onun selamına aynı şekilde karşılık verdi O da yerine oturdu Peygamber bu 20 sevap kazandı buyurdu daha sonra bir başka adam gelerek Esselam Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh dedi. Peygamber Ve Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh diyerek o kişinin de selamını aynı karşılıkla aldı. O kişi de yerine oturdu. Peygamberimiz bu da otuz sevap kazandı buyurdu. Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam bir gün bana şu gelen Cebrail aleyhisselamdır sana selam ediyor buyurdu. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve diye karşılık verdim. Evet saygı değerli dinleyenler Enes bin Malik radiyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir konuşma yaptığı zaman sözünün iyice anlaşılması için bazı cümlelerini üçer defa tekrarlardı bir topluluğun yanına varıp onları selamlayacağı zaman da şayet kalabalık fazla olur da sesini herkese duyuramadığını düşünürse üç defa selam verirdi Miktat radiyallahu anh uzun bir hadisinde şöyle diyor Peygamber aleyhisselam bana ve benim gibi fakir olan Birkaç arkadaşıma birer sağıma koyun hediye etmişti. Biz bu koyunları sağıp sütün içer peygamber aleyhisselamın süt hissesini de ayırıp saklardık. O da geceliğin gelir ve uyanık olanlara işittirecek fakat uyuyanlar da uyandırmayacak şekilde selam verirdi. Yine bir gece peygamber aleyhisselam geldi ve bize her zamanki gibi selam verdi. Esma bin Tiyezid radıyallahu anhâden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam bir gün mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir topluluk orada oturuyordu. Resulullah ile kadınlar arasında epey bir mesafe vardı. Peygamber esselamu aleykum diyerek ve aynı zamanda eliyle işaret ederek onlara selam verdi. Ebu Umame radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların Allah katında en makbul ve ona en yakın olanı biriyle karşılaşınca selamı ilk verendir. İnsanların Allah katında en makbul ve ona en yakın olanı biriyle karşılaşınca selama ilk başlayandır. Ebu Cüreyy el-Hüceyni radıyallahu anh diyor ki, kabileme ait bir heyetle birlikte Peygamber aleyhisselamın huzuruna geldim. Ve aleykesselam ya Resulallah sana selam ey Allah'ın elçisi dedim. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurdu. Aleykesselam deme çünkü bu cahiliye devrinde ölülere verilen selam şeklidir. Bunun yerine esselam aleyke, ''Selam sana olsun.'' de buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Binekte veya araçta olan yürüyene, yürüyen oturana sayıca az olan da çok olana selam verir. Bu halinin bir rivayetinde küçük büyüye selam verir ziyadesi vardır. Bu Ümame radıyallahu anh'tan Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Allah katında en makbul olanı biriyle karşılaşınca selamı önce verendir. İnsanların Allah katında en makbul olanı biriyle karşılaşınca selamı ilk önce verendir. Tirmizi aynı hadisi Ebu Umame'den şöyle rivayet ediyor. Bir adam Peygamber Aleyhisselam'a gelerek Ey Allah'ın Resulü iki kişi karşılaşınca hangisi daha önce selam verir diye sordu. Peygamberimiz Allah'a daha yakın olanı. Yani hangisi ilk önce davranıp selam verirse en çok sevabı o alır ve Allah'a yakınlaşmış olur buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh tadil erkana riayet etmeyerek Namazı Yanlış Kılan Adam Hakkındaki Hadisinde Şöyle Diyor O Kişi Mescide Gelip Namaz Kıldı Sonra Peygamber Aleyhisselamın Yanına Gelip Ona Selam Verdi Peygamber Onun Selamına Aynen Karşılık Verdi Ve Dön Ve Namazını Yeniden Kıl Çünkü Sen Kurallara Uygun Şekilde Namaz Kılmadın Buyurdu O Da Dönüp Yeniden Namaz Kıldı Sonra Peygamberin Huzuruna Gelip Tekrar Selam Verdi ve bu gidip gelme olayı üç defa tekrarlandı. Her gelişinde selam verdi ve her defasında Resulullah onun selamını aldı. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz din kardeşiyle karşılaşınca ona muhakkak selam versin eğer Yürürlerken aralarına bir ağaç, duvar veya kaya girer de tekrar karşılaşırlarsa yine selam versin. Enes bin Marik radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselam bana yavrucuğum kendi ailenin yanına gireceğin zaman onlara selam ver ki sana ve ev halkına bereket olsun buyurdu. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre kendisi çocukların yanından geçerken onlara selam vermiş ve peygamber aleyhisselam da böyle yapardı demiştir. Sehil bin Sal radıyallahu anh anlatıyor. Bulunduğumuz yerde yaşlı bir kadın vardı. Pazı köklerini toplayıp güveşte pişirir biraz da arpa öğütürdü. Biz cuma namazını kılıp döndüğümüz zaman kendisine selam verirdik. O da hazırladığı yemeği bize ikram ederdi. Peygamber Aleyhisselam'ın amcasının kızı olan ve Ümmü Hani künyesiyle tanınan Fahite binti Ebi Talib radıyallahu anha şöyle diyor. Mekke fethedildiği gün Peygamber Aleyhisselam ziyarete gelmiştim. Kendisi yıkanıyor, kızı Fatıma da elinde bir örtüyle ona perde tutuyordu. Onlara selam verdim. Esma binti Yezid radiyallahu anhe şöyle diyor. Biz kadınlar mescitte otururken Peygamber aleyhisselam yanımıza uğradı ve bize selam verdi. Peygamber aleyhisselam bir gün mescide uğradı. Kadınlardan oluşan bir topluluk orada oturmaktaydı. Peygamber selam aleyküm diyerek ve aynı zamanda eliyle işaret ederek onlara selam verdi. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselam'ı şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık besleyen Yahudi ve Hristiyanlara siz onlardan önce selam vermeyin. Çünkü selam sevgi dostluk ve kardeşliğin ifadesidir. Bu tür insanlara selam vermek, onları saygıdeğer sevgiye ve dostlara layık görmek ve yaptıkları zulmü desteklemek anlamına gelir. Bu yüzden onlara saygı ve tazim ifade edecek davranışlardan kaçının. Örneğin yolda onlardan biriyle karşılaştığınız zaman yol darsa ve geçerken birinin kenara çekilmesi gerekiyorsa onları sıkıştırıp yolun kenarından yürümeye zorlayın. Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Yahudilerden bazıları Resulullah'ın evine gelerek "Essalamu aleykum. Ölüm sizin üzeriniz olsun." diye selam verdiler. Durumu anlayan Peygamberimiz ve "Aleykum size de." diyerek karşılık verdi. Daha sonra Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlar bize bu şekilde selam verdiklerinde Onlara ve aleyküm diyerek karşılık verin. Hüsame bin Zeyd radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam içlerinde Müslümanların, müşriklerin Allah'a ortak koşan putperestlerin ve Yahudilerin bulunduğu bir topluluğa rastladı ve onlara selam verdi. Evet saygıdeğer dinleyenler Ebu Hureyre radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sizden biriniz bir mecliste vardığında selam versin. Oradan ayrılmak istediği zaman da selam versin. Çünkü ilk verdiği selam sonraki selamından daha üstün değildir. Yani meclisten ayrılacağı zaman verdiği selam en az oraya gelirken verdiği selam kadar değerli ve gereklidir. Evet, saygı değer dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Selamu aleykum ve rahmetullah.